Çeleng Bafta. Merhaba, iyi haftalar. Açık Radyo'da yayıcılan sanat programında ben programcınız Çeleng. Bu kaydı Sağ Stüdyo'da yapıyorum. Sağ Stüdyo'da çalışmalarına devam eden İzmirli bir sanatçı Özgür Demirci burada. Aynı zamanda Nursar Targon da bizimle birlikte. Bu buluşmanın vesilesi de monitör olarak. İzmir'de aktif olan bir sanat mekanı ya da projesi diyelim. Çünkü aslında sabit bir mekanları yok. Ne yaptıklarını birazdan kendilerine zaten anlatmalarını rica edeceğim. Amsterdam merkezli bir başka sanatçı inisiyatifi olan Koridor'da onlarla işbirliğiyle açtıkları bir sergi gündemimizde adı The Sound of No One Listening Detaylarını birazdan gireceğiz ama hemen tarihlerini hatırlatayım. Kısa süreli bir sergi bu. 26 Ekim'de başladı. 9 Kasım'a kadar Amsterdam'daysanız ya da yolunuz Amsterdam'a düşerse mutlaka koridordaki bu sergiyi görün diyeyim. Özgür Sen'le başlamak istiyorum. Ee, nasıl gelişti bu işbirliği Yani koridor tabii içinde Türkiye kökenli sanatçıların da olduğu bir oluşum şüphesiz. Ama siz monitörde neler yapmaya çalışıyordunuz? Koridorda neler oluyordu, bu işbirliğinin bağlamı nedir? Herkese merhaba. E, ya monitörü kurduğumuzda aslında böyle bir bağımsız bir yapı oluşturmaya çalıştık ve İzmir'den e, böyle o yayınlar bir proje ortaya çıkarmaya çalıştık aslında. başka ufuklar başlattık her şeyi. Türkiye'den bir sanatçı ve yurtuşunan bir sanatçı bu yapıyı oluşturduk. Ee, genel videoda sargılar yapıyorduk. Bu biraz da teknik anlamda da bizi rahatlatan bir süreçti. Çünkü daha farklı işleri getirmemiz bizim için çok zordu. Ee, video bir yandan da dolaşım çok daha rahat. Ee, mekanlarla daha fazla işbirliği yapabileceğiniz, daha rahat kullanabileceğiniz bir mecraydı aslında. Bu süreçte yaklaşık 9 tane yakın sargı yaptık ee, Türkiye'den ve yurt dışına. Hatta 10 oldu bu sargı değil mi? E, ardından koridorda zaten daha önceden birkaç bir benim kişisel olarak iş birliğin olmuştu orada yaptığımız sergiler olmuştu. Kendi, e, sanatçı olarak. Sanatçı mı? olarak Fraser Stewart ile birlikte yaptığımız ikili intro sergimiz vardı. E, Tabi öncesinden de Suat'ı ve Suzan'ı tanıyordum. E, onların başlattığı sergi süreci aslında In Your Own Backyard'lı bir sergi projesi. Aslında farklı inisiyatiflerle birlikte işbirliği yapıyorlar bu sergi sürecinde.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 Türkiye'den 3 sanatçı. Türkiye'den 3 sanatçı. Hollanda ve Belçika'dan iki sanatçı birlikte bu sergiyi yaptık. Belki biraz mursakçı değinmek ister, sanatçılar kimler, neler yaptılar. Tabi adı da, serginin adı biraz önce bile getirdim, The Sound of No One Lessing'in de senin aklına gelmiş anlım bu evet, kadarıyla gibi mi? Hı -hı. Hı -hı. Evet. Porto Oradan da başlayabilirsin. Oradan da başlayabilirsin. Bir şarkısında geçen bir sözdü. Biraz doğasından alı alıkoyulmuşların yaşam alanına bir bakış açısı sunmaktı. Hmm. Çünkü insan, sanayi, bilgi toplumlarının hepsinde ihtiyaçlarını gidermek için farklı yöntemler geliştirmişti. Ve bu yüzden de hmm, her şeyi sömüren bir, bir yapıya dönüşmüştü. Ve onları hapsedeceği yeni formları ortaya çıkarmada insan üretici konumuna geliyordu. O tüketici konumundaki insan. Bu yüzden e, dünyaya hükmet etmekte bir veis görmeyen insan bakış açısından uzaklaşıp insanın kullandığı doğadan ya da e, diğer alanlardan objelere nesnelere odaklanmak istedik bu sergide. Monitörün yapısında İzmir'e getirdiği sergilerle yurt dışından sanatçıları da oraya getirerek ilham verici şeyler ortaya çıkarmaktı. Bir yandan da başka bir amacı da İzmir'den sanatçıları da yurt dışına Hmm. Bu sergili bunun için bir başlangıç olmuş oldu. İzmir'den İzmir'de üretip orada yaşayan sanatçı Ozan Atalan'ı bu sergiye dahil ettik. Ozan hani hatırlatmak adına İstanbul Biyanir'in de son haftasındayız şu anda. Hı hı. Ee, bu programın yayınladığımız tarihte 10 Kasım'a kadar İstanbul Biyanir devam ediyor. Onu da hatırlatmış olalım ana Anamekan olarak tarif edebileceğim en çok sayıda sanatçının olduğu Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi resim heykel müzesine dönüşmekte olan beş numaralı antropoda Ozan Atalan'ın mandalara yoğunlaşan hı hı. daha doğrusu oradan yola çıkan İstanbul'un aslında faunasının çok önemli unsurlarından biri olan Mandalara Bakan'da bir çalışması var. Yine ona sanki yine antroposene evet, değil mi? ekolojik evet. hı hı. krize de cevap vermeye çalışan bir yaklaşım içerisinde hı hı. diye anlıyorum Ozan. Evet. Orada da yine zaman üzerinden bir çalışmasını gösterdik. Kumsalda denizin içine ters koymuş bir akvaryuma koyup aslında insan zaman biriminden uzaklaşıp doğanın dalgalarla kendi oluşturduğu zamanı odaklanan bir çalışması vardı. Bir video mu bu? Video Hı -hı. ve aynı zamanda bir akvaryumun içine su doldurup oradaki bitkilerden e, yayılımcı e, şekeri gösteren bitkilerle Hı -hı. kurduğu bir Enselasyon da vardı, Ozan böyle bir çalışmayla katılmıştı. Bir Ozan daha var, Kerem Ozan <gülüyor> Bayraktar'ı da. Onu da belki şöyle hatırlatalım yine sanatoryumda o sergi bitti mi acaba şimdi ben de tarikayım olmadı ama sanatoryumda Biennale eş zamanlı açılan yine yedinci kıta adlı Biennale'nin kavramsal çerçevesinde çok iyi cevap verdiğini de düşündüm çünkü Kerem'in de sanatla değil buna çok odaklanıyor. Ee, bir solo sergisi oldu Kerem Ozan Bayraktar'ın. Hali hazırda Berlin Senatosu işbirliğiyle Berlin'de aslında 6 aylık bir misafirlik programında o da. Dolayısıyla onu da buraya misafir etmek kolaylığıydı bu programa. Ama Amsterdam'da işlerini görüyoruz. Özgür senden rica edeyim Kerem Ozan Bayraktar evet. orada nasıl bir şey yaptı? Ee, Yeni bir prodüksiyon bu anladığım kadarıyla. Aynen, aslında bu Türkiye'de her yerden bir işleri de orada e, üretildi. Prodüksiyonlar orada yapıldı. O zaman işte Akvaryo'nun ve o diğer bitki süreçlerinin genel misalardan da tamamlamıştı. Keranoz alışığı Berlin'deki yaptığı projemin aslında biraz daha devamlı bir delimindeydi. Nedir bu projem? Projemin e, süreci şöyle, ikinci Dünya Savaşı'ndan sonra kente e, yarılan bu istilacı bitki türlerinden, daha doğrusu bu kent e, yüzeyinin yerinden, nolozlardan ve bu nolozların arasından çıkan bitkilerden, e, bitkiler üzerine yapılan bir araştırma, bunların naritalamasını yapıyor? Amsterdam'da yine böyle bir süreçte çalıştı. Geceleri bu görünmeyen bitkilere görünür kılmak adına bir video projesi gerçekleşti. siyah fonda bitkileri sadece ışık tutarak o bitkilerin e, kendi sesiyle birlikte nasıl bir yaşam sürdüğünü bize gösterdi. Böyle bir video projesi yaptı. Ali İbrahim Hocava'da e, bir süredir üzerine çalıştığı bir projesi vardı. Bu arada bu projelerin büyük kısmı bir skeç olarak yani eskiz olarak gösterdi. Yani süreci göstermiş, göstermiş olduğumuz bir, bir anlamda. Süreci Bu <gülüyor> sergi aslında iki yaptı. Bizim planımız bu sergiyi İstanbul ya da İzmir'e Türkiye'de de gösterebilmek bu sergiyi. Bu yüzden biraz da süreç yok bu sergilerden. Ali İbrahim'in işi de e, yalnız Koymetis'in e, bu 12 at yerleştirilmesinden yolu çıkarak aslında onlar ilham olarak e, yaptığı bir iş. Hollanda atlarının çıktı. Yine de bir önceki solusairesinde girişte yaptığı bir video yerleştirmesi vardı. Bir atır, klozat bir çekimle bayağı yavaş bir şekilde biz Bu vücut yüzeyi üzerinden aldığı küçük detaylarla böyle bir yerleştiri yapmıştım. Bunun 12 farklı kanalda gösterici bir proje aslında. Orada da 12 farklı kanal. Yani. Her ata bir kanal. Böyle yani. <gülüyor> <gülüyor> bir yerleştirme yaptı. Sen diğer sanatçıları <gülüyor> da sanat nurlu Nusace. Serginin süresini hatırlatmak ve adını hatırlatmak istiyorum ben Nusace söz vermeden. The Sound of No One Listening, 26 Ekim 9 Kasım tarihleri arasında Amsterdam'daki Corridor Project Space'te ziyaret edilebilir. Ee, ve bu monitörle yani ağırlık olarak İzmir'de faaliyette olan monitör girişimiyle koridor arasındaki bir işbirliği. The Sound of No One Listening başlığı nasıl aklına geldi Nursaç? Oradan girelim sonra diğer sanatçılarla da devam edelim. Çok dinlediğim bir parça mıydı? Senin için neler çağrıştırıyordu? <gülüyor> Genelde sergi isimleri ya kitap okurken ya da müzik dinlerken ortaya çıkıyor. Onları e, bu da yeni müziklerinlerken ortaya çıkan bir iş herkesin. Biraz da karanlık bir parça sanki. Evet, o yüzden programı sonuna <gülüyor> mı bıraksak dedim <neden> dinleyiciler. <gülüyor> Biz de bir midi kesip kanalı değiştirmesinler canlı olarak yayınlanacak çünkü. Ama biraz biraz sanki kötümser ya da karanlık bir tarafı da var Evet. Yani, yani şu an şimdi bulunduğumuz durumda da esinlenerek zaten daha çok bu tür alanlardan beslenebiliyoruz ya da ben kendi adıma diyeyim, öyle hissediyorum. Ee, serginin sanatçılarından da mesela Sarah Bir Yerland'ın çalışmasında insanın yaşanından arta e, o topladıkları oluşturuyor. Aslında işte bu bazen kurumuş bir bitki kenara atılmış, bazen patlamış bir lastik. İnsanların kullandıktan sonra artık onların işine yaramayan şeyleri dışarı attıklarını topluyor ve onlardan, onların başka bir dünya kuruyor. Hmm. Bu Sara Hollandalı bir sanatçı değil mi? Daha önceden tanıdığınız fin mı sanatçıydı? Finlandiya ha, Finlandiya'da sanatçı ama Hollanda'da, ha, Hollanda'da yaşıyor. Tamam. E, koridorun önerdiği bir sanatçıydı. Ben tanımıyordum. Ama çalışmaları bu sergiyle epey ...buyum göstermediği için onda da daha ilettik sergiye. Bir de Belçikalı, yani Hollanda'nın hemen komşu coğrafyasından da bir şey var, Kato Siks. Kato'lu benim aslında 2016'ın New York'ta Resinance'ı anlattıkları Resinance'dan arkadaşım. Suat'ın da daha önceden Belçika'dan bir yer. Hatta Böyle bir işinde... Tabii ki evet. hatta bir işinde Kato performansçı olarak bir yer almıştı, iş güldüğümüzde vardı ama. Sonra aklımıza o gelmişti, Suat'la ikimizin... Böyle ahmet kesinlikle olmalı dedi saatciye. Katu da dünyada kendimizi evimizde hissetmemiz için nesneleri yeniden yapılandırıyor. Ne demek bu? Nasıl hı. dünyada kendimizi evimizde hissediyoruz? Yani insanın benzer tutkusunun sonucu doğasından alı koyduklarıyla değil yaşam alanımızdaki günlük nesneleri müdahalelerle yapıyor bunu. Oradaki gösterdiği işinde de havrulara doğa manzaraları basmıştı havlulara, battaniyelere ve onları normal bir şekilde, işte bir e, havluyu aslığımız şekilde yerleştirmesini yaptı. Biraz o background olarak kullandığımız doğayı, yaşamın içine tek sokma şekli artık bu mu bundan hı hı. Gibi bir sorgulamalıyordu, onun için de. Peki sanatçılar Ozan Atalan, Kerem Ozan Bayraktar, Sara Biyaralan, umarım doğru terafız ediyorum, Ali İbrahim, Ucah ve Kato Siks. The Sound of No One Listening sergisinde İzmir temelli sanat inisiyatifi monitörle iş birliğiyle koridor proje mekanının, koridor project space'in ağırladığı ve hazırladığı bir sergi. Nasıl bir mekan koridor? Biraz ondan bahsedelim isterim. Ve sen özgür sergilemeyi de çok kafa yoran bu konuda da çalışan bir isim olarak... Biraz önce süreci de sergilediğinizden de bahsettin. Yani bazı işlerin, bazı yerde araştırmaları, süreçleri, eskizleri gibi sergilemeler de yapmış oldunuz. Mekanı nasıl kullanmayı tercih ettiniz? Ya da hiç gitmemiş, görmemiş birisi için koridorun mekanını nasıl tarif edebilirsin? Koridor kentin batısında biraz daha merkezin dışında kalan bir e, sanatçı mekanı. bir bağımsız bir olan. E, bağımsız olması e, aslında kentten çok kopuk olması anlamına gelmiyor aslında. Gayet böyle yaklaşık 20 yıl na ku yürümek senabısında magistral suntral stationı iki farklı uzun koridordan oluşmuş diye aslında var Kaça, kaç dördü yaklaşık sekizlik ya da dokuz bir e, bir mekan diye biriz böyle ki olmuş, hatta bir bölüm Suatın kendisi südyodanı filan böyle Suat Suza aynı zamanda bu mekanda farklı etkinlikler de yapıyorlar sadece sanat sevgilerin e, işte Yemek alanında işler yaptı. Bir Yemek-sanat i̇şte birleşimi. Meyhan yeminleri filan yapıyorlar. Yani Sürgülüle girildiği için farklı çabalar da var zaten. Bir yandan da hayatta kalmak gerekiyor tabii ki. İşte Surat'ın aynı zamanda Menemen Mure diye bir projesi var. O farklı mekanda gerçekleşecek bir projesi. Onu da yapacak bir zaman. Menemen. Evet. Menemen günleri. Sarı sarı Çok sessiz. da seversen. O zamanlı bir tadına bulacaksınız herhalde. Ya evet biz de bir... Amsterdam Art Weekend ve Rikes Akademi'nin açık atölyeleri sırasında Hı -hı. Yani sahadan bir grup olarak Amsterdam'a gideceğiz. Bir sanat projesi, bir sanatla yemeği birleştiren bir, bir projeyde böyle bir öğle yemeğinde o vesikleri aradan çıkartıyoruz. <gülüyor> <ki her gülüyor> <şeyimiz. gülüyor> evet, <gülüyor> evet <gülüyor> mutlaka ziyaret edeceğiz. Sergine mi dedi, o zaman işe projeksiyon ve yerleştirme olacağı için ilk Yani mekana girdiğim zaman sol taraftaki alana uzun işine yerleştirdik, ona ait bir projeksiyon alanı olsun istedik. Diğer tarafta da bütün işler aslında biraz iç içe tutmaya çalıştık. Daha doğrusunda biraz da sanatçıların kendi tarcihleriydi. Biz sadece yardımcı olduk o süreçte. Mesela, Mesela Sara ile işi birbirine iyi yananışmış bir şekildeydi. Yani Katu havlusunu Sara'nın tırtmasının ha. üzerine. Bütün sanatçılar da oradaydı anladığım evet. kadarıyla evet. değil mi? Dolayısıyla sergiyi birlikte kurunca evet. bu tarz diyorlukları geliştirmek çok daha güzel ve keyifli oluyor. Evet oldu. Çok katı kurallarımız zaten yoktu. Hem böyle şu şöyle, bunun um, um, böyle um gibi bir durum da yoktu. Her şey çok organik gelişti. Belki bir yerde yaptı aslında bu işi. Ama şey gibi mesela monitördeki yapı biraz daha farklıydı. Yani daha farklı süreçte düşünüyorduk. Biraz ben de zaten monitördeki işimi, produksiyonu hep sergileme tarafında böyle çalışıyorum. Ali o süreç. Ee, mekanı değiştirme, mekan üzerine çalışma süreci biraz daha farklıydı. Koridorda hazır bir mekan üzerinden bir süreç değiştirdik o yöne ama daha kendilidir. Her zaman şey oluyordu ya, Dursaç'ın böyle konuştuğumuz sevdalarla şey işte mekanı değiştirmek, mekanın üzerine çalışmak Hı -hı. asıl zamanımız alan şeyi dönüşüyor o yöne. Biraz yani böyle hazır bir yerde çalışmak bizi rahat ettirmiş aslında güzel oldu. Harika. Evet o zaman bu bir pas atmış oldun. Sergi artık konuştuk yeterince gibi hissediyorum ben de. Monitöre de biraz o yüzden dönmek istiyorum. Çünkü monitör çok hızlı bir giriş yaptı. Sanat ortamımız her yani ne kadar İzmir'de farklı farklı projeye uygun, sergilemezseniz işlere uygun mekanlar seçseniz de bunun hani çok yaratıcı ve güzel bir yanı da var şüphesinde ama zor tarafları da olsa gerek evet. daim bir mekan olmasını hı hı. E, seçseniz de e, uluslararası sanatçılar davet ettiğiniz için, İstanbul'dan da sanatçılar işbirliği yaptığınız için biz de İstanbul'dan yine takip ediyoruz. E, nasıl hissediyorsun artık? Monitörde oldukça uzun süredir program yapıyor. Çok da sık sergi ve program yaptınız. evet, evet Sanki bir ihtiyaca da cevap Verdi. Yani bir talebe de cevap verdi. Ama hani monitörün son 1-1,5 bir, bir yılını değerlendirirsen Nursaç özellikle sana hı hı. sormak isterim. Hani neler gördün, nereye evrizeceğini düşünüyorsun, nerelerde tıkandığınızı hissediyorsunuz. Hı hı. Neler bekliyor bizi monitör açısından? Monitörde e, yani ben İstanbul'a yüksek lisans yapmak için gelmiştim. Ve amacım zaten her zaman İzmir'e geri dönüp orada bir şeyler yapmak üzere miydi? Oraya döndükten sonra kendimizde eksikliğini hissettiğimiz bir şey cevap vermek istedim. E, bunu düşündük ve e, en sürdürülebilir yapı nasıl olabilir'i düşündük. Bir mekanımız olmazsa kira ödememizli gerekmezdi. E, video işleri gösterirsek çalışmaların getirilmesi, sigortalanması gibi konulardan e, kurtulmuş olacaktı. <gülüyor> bu yüzden video göstermek ve dönüşen mekanlar, farklı mekanları kullanmak, insanlarla işbirliği yapmayı daha sürdürülebilir bir yapı için önemli gördük. Böylelikle motoru Mart 2018'de kurduk ve ilk sergiyi Mayıs ayında gerçekleştirdik. İlk hiç dahil mekanımız olsun diye düşündünüz mü mesela hani koridor gibi hı hı. bir mekan olmanın tabii ki hı hı. avantajları var dedim bir mekansız olmanın da maddi hı hı. manevi evet artı yönleri olabilir hı hı. ama bir mekana dönüşme planı oldu mu monitörü? Son zamanlarda o oluşmaya başladı çünkü e, her zaman yani amacımız sergilerin kavramına uygun mekanlar bulmak ama bu her zaman mümkün olmayabiliyor. Böyle alanlar yani sabit bir mekanımız olur ve böyle alanlar bulduğumuzda böyle mekanlar bulduğumuzda yine o sergiler orada konuşma programlarını ya da işte diğer organizasyonları mekanda sürdürebiliriz. O yüzden bir mekanı... Doğru, en son benim şikayetimi evet. dediklerim. <gülüyor> <gülüyor> <Artık, gülüyor> saat mekanımız olsun. Peki şey de sorayım. Monitörde bizini bekliyor? Şimdi program 4 Kasım'da yayınlanacak. Zaten Hı -hı. birkaç gün evvelinden Hı -hı. kaydediyoruz biz de sadece. Monitörde şu sıralar ne var? Biz yakın zamanda ne e, bekliyor? Belki İzmir'e yolu düşen ya da İzmir'de yaşayanlara Hı -hı. şimdiden duyurabiliriz. Kasım sonunda Aslı Çakışoğlu'yla e, Brett Cutler ve normal bir şembenizden eskiden Kieron Mirza, Öyle, Karen Mirza yani olarak biliyordu. Anlar evet. çalışmaları gösterir. Ek kasım sonunda. Hep sanki Türkiye'den bir sanatçıyla yurt dışından bir sanatçı ya da sanatçı gruplarını evet, evet. bir araya getiren evet, bir ikili, ikili evet. yapı oluşturuyorsunuz, değil bana. mi? Evet. Bir öncekinde de çünkü Pelin Tan, Anton Vidokly vardı. Sanatçılarla yani evet. birlikte. Evet. Bunun amacı biraz şeydi. Yani dolaşımımız çok kısıtlı. Bugün yani öğrenciler ya da herhangi birimiz yurt dışına çıkmak için Bazen e, yeterli şeylere sahip olamayabiliyoruz. Tamam. Vizeye başvurduğumuzda kısa süreli vizeler alabiliriz. Bunu her seferinde tekrar etmek zor oluyor. Her zaman İstanbul'a da gelemiyoruz. E, İzmir'de de insanların ilham alabileceği şeylerin olması için e, uluslararası sanatçılarla <gülüyor> Bir belirtelik olmasını istedim. Bir de video bu anlamda oldukça demokratik bir medyom diyebilir miyiz yani Hı -hı. en azından se bazen bir link bile göndererek evet. o video yapıtını ulaştırmaları evet. mümkün tamam. oluyor. Bu anlamda da büyük bir ve her yere adapte edebilirsiniz. Hı -hı. Hı -hı. Hı -hı. Harika. Ne zaman tarihleri belli mi? Asıl çalış bu Mirza Batlı iş bilmiyor Kasım sonunda. Kasım sonunda. Evet. Hı -hı. Harika. Şimdiden duyurmuş olalım. Ben de İzmir'e gelebilirsem mutlaka evet, görmek evet, istiyorum bunları. Son belki bir iki dakika vaktimiz var. Özgür sana şeyi de sorayım. Ee, sen inisiyatiflerle çok İlgilisin. Hani farklı oluşumlarda, farklı inisiyatifler bünyelerinde de farklı görevler, roller üzerinde kurucu, ekip üyesi vesaire. Ve de Amsterdam'da da bu anlamda bir işbirliği yaptığınız bir başka proje mekanıyla. Neler gördün Hollanda'da bununla ilgili? Neler düşündün? Sana yeni kapılar açtı mı? Oradaki imkanlar? Şüphesiz ki son daha son derece gelişmiş durumda başvurabilecekleri fonlar var, imkanlar var, mekanlar tahsis ediliyor vesaire. Hani Yeni fikirler verdi mi sana bu Amsterdam'daki gördükleri? Konsertler vardı. Bu sefer biraz daha yani bu sefer e, organizatör olarak gitmemizin daha kendi çok fazla prodüksiyon sürecinde burada işte bana çok gezmeye bir oldu mu işte? Ee, Arnhem diye bir yerde yaşadık aslında. Hı -hı. Kardeşim orada yaşadığı için onun elinde kalırlar, ekonomik olur falan filan. İnsiyatif yani, olmak mesela, bir de böyle bir şey, her şey ime ime imece usulüyle, yani. dayanışmayla, gönüllülükle. Günlük 200 kilometre yol git falan böyle derken ama bir yandan ilginç olan tarafı hani Amsar'dan merkezliyle Arnhem merkezli yapıları biraz araştırınca böyle çok ilginç şeyler geçtirdim. Ve Avrupa'nlar ise en büyük sanatçı sıkılarının olduğu, bölgede olduğumuzu fark ettim. Onları biraz araştırınca bayağı derya deniz bir yapının içinde olduğumuzu gördüm ve biraz onlara bakındım. Ee, bayağı iyi bir güzel sanat ürünler süslesi var, artesli, hatta açık süre bir gündür yakın tarihte olacak kısımda başlıyor. Yani bu yapıları gördük ve bu yapılar e, Mondrian Compton çok iyi destekten alıp sürdürülebilir bir hale gelmişler. Kente alternatif bir oluşum olduğu çok önemli çünkü bu insidirler ortaya çıkışıda şöyle gelişmiş. Kente çok fazla zengin özellikle önemli ve o statük zengin aileler, kolektivancılar bunu hiçbir şekilde sanıkla destek vermiyorlar ve bu yüzden insidirler çoğalmaya başlamış şöyle bir ve genelde destekliyorum. Aynı yani şekilde işte bu tarz malum bir fon gibi fonlar daha insidir olarak gelmeye başlamışlar ve baya büyük etkinlikler yapıyorlar. Hani bu Hı -hı. Belki bir daha sefere zaten kesinlikle gideceğim. Ee, bir dahaki sefere daha detaylı onlarla bir bir görüş edip belki iş birlikleri yapmak... Ben doğru diyecektim. Nasıl monitor koridorla iş yaptıysa, monitor ya da başka oluşumlar Aynen. neden oradaki diğer kesinlikle. inisiyatiflerle iş birliği yapmasın? Bu kadar inisiyatif bir yolu kesinlikle olmuştu. ben buradan. Harika. Özgür Nursel çok teşekkür ederim Teşekkür ederim Parçayı da, parçayı da anons edelim buradan. Son kalan artık programın el verdiği kadarıyla O parçayı da dinleyelim The Sound of No One Listening Serginin de adı, parçanın da adı Söyleyen, yani dinlediğimiz şey Grubun adı neydi? Tamam. Ve 9 Kasım'a kadar Amsterdam'a yolu düşenler, Ozan Atalan, Kerem Ozan Bayraktar, Sara Bıyarland, Ali İbrahim Öcal ve Katosiks'in katıldığı Koridor Project Space'deki bu sergiyi mutlaka gezsinler diyelim. Teşekkürler ikinize de. Çok teşekkürler. ederim. Hoşçakalın.